Kulhu Allahu Ahad suresi Sariha-i Şerife Maal Üç Salavat-ı Şerife falem ennahu falem ennahu la ilaha illallah la illallah la illallah la Hakkı Mabine Muhammedur Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Aalihi İmame İmame Tabiin, Taahirin, Azzillahi Ne Şeytan Rjeem Misvin Allahı Rahmanı Rahim. Yakut Ja Min Enfus Ekm Azizin Aleyhim A Alittem Harisun Aleyken Bil Maminin Raafer Rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَكُلْ حَصْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Esselatu vesselamu ala hayrul halqi seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu Ya Rabbi, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi taatterimizle ve okunmuş olan bir adet hatm Kur'an-ı Kur Kerim'i ve hatm-ı Hacegan-ı Şerifimizi eskar ve tezkir evradımızı, dualarımızı, lütfunla, kereminle, aksen ve etem olarak kabul eyle. Amin. Bunların hasıl olan sevabını evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye ederek vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, rızasına cümlemizi vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in âlinin, ashabının, etbaanın ruhlarına ve hasreten ümmeti i Muhammed'in manevi halifeleri, mürşidin-i Tadat ve Meşayet-i Rukaniyemizin ervahına ayrı ayrı hediyeleri vasıl eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ve sahil cemaatimizin ve bu belgede mesum bulunan şunların cümle geçmişlerini ve bu belde de metum bulunanların ruhlarını hasretten hediye ederek vasıl eyle. Sayın müminin müminat ve müslüminin müslüman kardeşlerimize de dereceleri üzere ihsan eyle. Cümlesinin kabirlerini, tür, nur, ruhlarını, mesrur, makamlarını ala, dereceleri yüksek eyle. Ya Rabbi biz yaşamakta olan müminlere de şu hayatımızda ömrü, ömrümüzü, rızanı uygun geçirip senin rızanı kazanmamızı rahmetine dahil olmamızı nasip eyle. Haramlardan, günahlardan, şeytandan, nefisten, her türlü şerden ve şerliden bizleri koru. Her türlü hayırlara bizleri nail eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Bizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Muh Ümmet-i Muhammed kardeşlerimize umumi olarak rahme eyle. Her yerde Müslümanların imdadına yetişe yarabbim. Hastalarımıza şifa, derslerimize deva, borçlarımıza edan atıb eyle. Mücahit kardeşlerimize mansur ve müniyet ve muzaffer ve darip beyler, Şafirleri kahru mahru perişan eyle. Ya Rabbi, İslam mücahidlerini dünyanın her yerinde kafirlere galip eyle. Amin. İstilaya uğramış diyarları kafirlerden kurtarmayı bizlere nasip eyle. Amin. İslam'ın yayılmamış olduğu yerlere de şu fırsatlardan istifade ederek tebliğ yoluyla, irşat yoluyla İslam'ı yaymayı nasip eyle. Amin. Nice insanların bizim elimizden müslüman olmasını nasip eyle. Ya Rabbi Ramazan gibi mübarek bir ay geçirdik, güzel ibadetlere halkımız ummiyetle yaptı bizler de yapmaya çalıştık yarattığı Ramazan'daki güzel hallerimizi Ramazan'dan sonra korumayı nasip eyle. Ramazan'da sana muti olup Ramazan'dan sonra isyan ettirme. Ramazan'da yolunda yürüyüp Ramazan'dan bayramdan sonra yanlış yollara tekrar döndürme. Yolunda daim zikimde kaim eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail eyle. Kur'an-ı Kerim yolunda yürümeyi nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetine uydur. Sünnet-i semiyeyi ihya edenlerden eyle. Böylece şehir sevapları kazanmayı nasip eyle. Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmet eyle. Ay. Evlatlarımızı, ailelerimizi, zürriyetlerimizi, nesillerimizi sevdiğin kullar eyle. Beldelerimizi her türlü maddi, manevi, semavi, arazi, afetlerden mahfuz eyle. Ay. Her türlü hayırlara bizlerin nail eyle. Ay. Şaşıran kardeşlerimizi doğru yola hidayet eyle. Ay. Yanlış yolda olanları hidayet eyle. Amin. Hakkı hak olarak görmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı cümlemize nasip eyle. <gülüyor> Sıhhatli, afiyetli, ecirli, sevaplı, hayırlı, feyizli, uzun ömürler sürmeyi nasip eyle. Amin. Son nefesi iman-ı kamil ile, kelime i şehadet ile, Kur'an-ı Kerim ile, mümin-i kamil olarak ve buyurun beraber diyelim. Eşe deyillâh, lâhe diye diye şu emanet olan canımızı teslim etmeyi nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Kabirden kalktığımızda bizim mahşer yerinde arş-ı gölgesinde gölgeler. Tehser divan açıp hesaba çekme. Bir gayri hesap cennete girenlerden eyle yarab. Resulullah'a komşu eyle yarab. Havuz-ı doya doya içmeyi nasip eyle yarab. Senin cemalini gören selamına eren kullardan eyle. Bi hürmeti khat bil Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti Rabb-i hacegan Şerif ve bi hürmeti Habibika Muhammed bin Mustafa ve bi hürmeti Esra-ı Suret-i Fatiha olarak kısa kısa cevaplar. Mustafa Selami Efendi Hazretleri Tekkesi'nin hanım kısmına mazereti olan yani aybaşı rahatsızlığı, adet görme durumu olan bir hanım girip hadis dersi dinleyebilir mi? Dinleyebilir. Çünkü orası bir odadır. Yani doğrudan doğruya cani olan bir yere girilmez. Öyle bir yere girilebilir. Kadınlarla el sıkışmanın veya el öpmenin haram olduğunu biliyoruz. Fakat ziyarete gittiğimizde genelde ellerini onlar uzatıyorlar. Biz de zor durumda kalıyoruz. Kadın ayrı, erkek ayrı oturması da söz konusu olmayabiliyor. Fakat ziyaret, komşuyu, akrabayı ziyaret, sevap. Bu gibi durumda, durumlar bizi ziyaretten çekindiriyor, soğutuyor. Gitmek istemiyoruz. Gitmesek olumlu nasıl davranmalıyız? Hayır. Gideceksin, diyeceksin ki bizim İslam'da böyle el öpmek, el sıkmak yoktur. Bu batıdan gelmiş bir adettir. Bayramınız mübarek olsun. Efendim. Erkekler erkeklerle misafah eder ama kadınlar kadınlarla misafah eder ama iki cinsin böyle karşılıklı çaprazlama şeyi yoktur. Çapraz dur yoktur. Efendim onun için böyle şey olmaz diye tebliğ edeceksin. Size hürmetimiz sonsuz. Sevgimiz saygımız var. Ama Allah'ın emrini tutmak vazifemiz. Onun için böyle yapıyoruz. Bizi hoş görürsünüz herhalde. Sevap olsun diye yapıyoruz. Siz de sevaba sokmak için, günahtan korumak için yapıyoruz. Bilen diye tatlı dille bu işi onlara da öğretirsiniz. şey ziyaretleri kesmek yerine böyle bir davranış daha iyi olur. Birisi efendim bize sormadan evlenmiş. Tekala Allah mesut Bahtiyar eylesin. Var. Zeyzesiyle arasını açtılar. Allah aralarını ıslah eylesin. Yani demek ki kabahat abisinde isyanlar dediğine göre kim bilir ne isyanlar yapıyorsa. Allah ıslah eylesin. Ben bir ara ders almıştım. Uzun süre zikrimi yapamadım. Sonra yaptım. Sonra bıraktım. Bıraktığım zaman dersimi şimdi edelim Şimdi gene bıraktım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Apınıza sığınırım. Şimdi ateşle oynuyor tabii. Bir yapıyor, bir yapmıyor, bir yapıyor, bir yapmıyor. Bir yapmadığı zaman rastlar. Canı öyle gider. Efendim başı ahirette çok derde girer. Bak evliya Allah ne demişler? Birisi diyor ki Hocam niye la ilahe illallah zikri yapmıyorsun da Allah Allah zikri yapıyorsun diye sormuşlar. Evliya Allah'tan bir zahsa. Evladım demiş. Korkuyorum. La ilahe derken canımı de Allah. Allah yok derken ölmüş olurum diye. Onun için la ilahe illallah diyecek. Yani la ilahe hiçbir illa ilah yok. Illallah ancak Allah var. Ama la ilahe illallah derken canını verirse la ilahe illallah demiş gitmiş olurum diye korkumdan hep Allah Allah diyorum demiş. O kadar böyle yani nefesini bile hesaplıyor Âdem de, sen bir tutuyor bir bırakıyorsun, bir tutuyor bir bırakıyorsun, böyle aklıma şey geldi, ee, Yeniçeriler burada bizim aşağıda orduları yahları aşağıdaymış, şu Vatan Caddesi'ndeymiş, Yeniçerilerin 90, 94 tane ordusu varmış, bölüğü varmış yani, ama İlk zamanlar zaferler kazanıyorlarmış da sonradan içen olmuşlar. İkide bir isyan ediyorlarmış. Şehre yayılıyorlarmış. Yağma yapıyorlarmış. O isyan etmeye de kazan kaldırmak diyorlar. Tabiri bu. En yani çünkü kazanı alırlarmış. Bilmem bir tabirleri varmış. İşte o, o isyan manasına geliyormuş padişaha. Efendim. Şair diyor ki ''Tecemmü eyledi meydanın ül rahme edib küfrani nimetlice bağı'yı koyup kaldırmadan ikide bir de kazan devrildi, söndürdü ocağı diyor. Yani filan söyleyeyim, yani küfrani nimette bulunan, kendilerine iyi muamele etmiş olan yönetime karşı birkaç bağı bir isyan ettiler, kazan kaldırdılar. Ama kazan oyuncak değil ki ikide bir de kazanı kaldırmak, indirmek, kaldırmak, indirmek derken kazan devrildi söndürdü ocağı diyor. Yani yeniçeri yeni ocağını sopa tutmuş devlette, de yok yetmiş. İkide bir de kazanı kaldırıp indirirken kazan devrildi ocağı söndürdü diyor. Yani ishan ederken evlerken bu sefer şey oldu diye söylüyor. Onun için efendim yani bu işlerde neslet fırsat vermemek lazım şeytanın aldığı vazifeyi muntazama yapmak lazım oradan, oradan fırsat buldu mu namazdan da seni bir kıldırıp bir kıldırmamaya başlar oruçtan da bir kıldırıp bir kıldırmamaya başlar kırtıklar yavaş yavaş senin imanını şeyini. onun için çok biraz şey yapmak lazım yani evet bir teyakkız olmak lazım dikkatli olmak lazım Birisi diyor ki Fatih e taşınmayı düşünüyoruz. Üç oda bir salonla 100 metrekarelik kaloriferli bir daire aramaktayız. Kardeşlerimiz yardımcı olurlar mı diyor. Telefonunu vermiş. 321 55 98 Eh yani camide dünya işi konuşulmaz ama efendim çünkü peygamber Efendimiz diyor ki camiye gelip de yahu devam kayboldu gören var mı diyene Allah devresini buldurmasın diyor. Cami, cami ciddi olduğundan efendimizin hadisi kusura bakmasın kardeşimiz de yani ben hakkı söylemek zorundayım yani caminin kendisinin bir ciddiyeti olduğundan böyle oluyor dışarıya bir şey asabilir mesela veya avluda çıkan kardeşlere ya dostlar şimdi dışarı yanından çıktı kendi yer arıyorum filan diyebilir de yani caminin işi ciddi yer yani ibadet yeri Allah'ın evi kadınların kadir ziyareti var mıdır yaşlı ve genç kadınların hadir ziyareti cahil bir fitne bahis konusu değilse. Fitne ne demek? Yani sataşma, sarkıntılık vesaire falan olmayacaksa ziyaret yapabilirler. Yani dini başka bir mahsur yok. Bir adam yaşlı başlı bana şimdiki camiler mescid dırardır. Efendim. Çünkü efendim işte imamları devlet tayin ediyor falan demiş. Mescid-i Dıral demek Peygamber Efendimiz geldi Kuba Mescidini kurdu efendim orada namaz kılınmaya başlandı Medine'ye gelince münafıklardan birisi de bir cami kurup etrafından münafıkları toplamaya çalıştı Allah ona Mescid-i Dıraldır dedi bu zarar verici bir mescittir Müslümanların birliğini parçalayacak ve münafıkların kümelenmesine sebep olacak diye Kur'an-ı Kerim'de aleyhinde ayet indirdi bu öyle değildir yani camilere bu sözü söyleyen o yaşlı çok büyük hata ediyor, iftira ediyor. Yanlış bir şey bu. Elhamdülillah camilere... Allah, camilere kimler gelir? اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ Men مَنْ عَمِرَ بِاللّٰهُ <gülüyor> Allah'a iman edenler. Ve böyle efendim ahirete iman edenler, hayırlı şey yapan insanlar gelir. Onun için bu mescidlere mescid dural denmez. Ama bu mescidin dışında buraya gelmeyin, diye şurada bir bozguncu mescit kurulacak olsa, o mescidi durar olur. O bakımdan bu kanaati yanlıştır. Onun efendim şimdi şeyde diyorlar ki efendim devletten para alıyor filan. Yani devlet devlet parayı nereden buluyor? Devlet parayı da vergi olarak bizden alıyor. Yani %99'u Müslüman olan halktan vergiyi alıyor. Biz de istediğimiz için efendim bizim imamımıza Bizim paralarımız ve teşekküllerden bütçeden para veriyor. Biz istiyoruz. Bizden alıyor parayı. Yani ne şey var? E peki imamlar para almasın hiç devletten Allah razı olsun. İyi ama sen bir gidiyorsun, para kazanıyorsun. Otomobilin var, dairen var. Bu adam adamcağız ticaret yapsa caminin işi aksar. Ticaret yapmasa maaş da alması diyorsun. Ne yiyecek, ne içecek bu adam? Bensettim önce bir köye gitmiş. Kimse ilgilenmemiş. Aç kalmış. Camiye geldiği bir günde birisi sormuş. Demiş ki hocam ya merak ettim. Hazreti İsa güveye çıkmış. O da bir yüzünde bu adamcağız ne yer ne içerikler demiş. Tavsettin <gülüyor> hocam da burası gelmiş. Artık cemaati de kızıyor Demiş bir be adamlar yahu demiş. Ben buraya geldim, şu kadar vaaz veriyorum, Ramazan'da teravih kıldırıyorum, vazife yapıyorum, bu adam ne yer ne içer diye sormuyorsunuz. Allah'ın misafiri göz yüzünde, Allah'ın Peygamberi ne yer ne içer diye merak ediyorsunuz. Evet, şimdi böyle sonradan gelenleri alta koyalım da adalet olsun. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için ne tavsiye edersiniz? Şeytanın... Ve sesesinin imanı bütün olan ve Allah'a tevekkülü sağlam olanlara tesir etmediğini ayetleriyle bildiriyor. Onun için Allah'a tam güveneceksiniz. Allah'a tam inanacaksınız, tam güveneceksiniz. Yarım yamalak bir şey değil de Rabbim beni görüyor. Rabbim bana rızkımı o veriyor. Her şey ondan. Güç kuvvet onun diye böyle ona karşı bağlılığınızı arttırdığınızda şeyden küçülür, küçülür bir şey falan. Ezan okundumu kaçıyor. Zikir edenlerine kaçıyor. Ezan okuldu mu, ezanın durunmadığı yere kadar ufalıyor, ufalıyor, ufalıyor, kaçıyor, gidiyor. Ondan sonra geliyor. Namazı şaşırtmak için ondan sonra geliyor. Ezanlar falan korkuyor. Demek ki adam zikir erbabı olsa gelemeyecek yani. Hep Allah'a hakikaten, hep la ilahe illallah diyen bir kimse olsa yanaşamayacak. Onun için zikre sarılıp, imana sarılıp, tevekküle sarılıp onun tesiri şey yapmaz, e, engellenir. <gülüyor> bir kız çocuğumuz oldu, ismini verirseniz memnun oluruz, diyor, Efendim, Elinse olsun ismi. Birisi diyor ki, ben çok zor durumdayım, dua buyurun da İslami bir yuva kurayım. E Onu dua ediyorum, yani başka bir şey diyemiyor, kız mıdır, erkek mi? o da belli değil. Allah hayırlı bir yuva nasip etsin, kız da hayırlı bir koca nasip etsin, evinde demek ki tazik var, oradan kurtarsın. Erkek de evlenmemekten dolayı günahlara düşmekten korkuyorsa, taliha bir hatun nasip etsin de, efendim İslam bir yuva kursun, dinini kurtarsın. Cuma namazının kılınabilmesi için can güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Fakat biz Türkiye'de şeriat devleti kurmak için kıyam yapsak can güvenliğimiz tehlikeye girecek. Yani kıyam yapmadığımız için şu anda can güvenliğimiz var. Buna göre Cuma namazı Türkiye'de kılabilir mi? Kılınamaz mı? Şimdi can güvenliği Cuma namazında şu bakımdan. Yani sen evinden çıktın. Cuma namazına kadar giderken yolda pusu korulmuş, tehlike var. Ölebilirsin. Can güvenliği yok, kurtlar inebilir, kar yağmış efendim veya eşkıya vurabilir. Böyle bir durum varsa camiye gitmeyebilirsin. Fazla ama gidersem canın tehlikeye, tehlikeye girecekse. Böyle muhayyal, şöyle yaparsan böyle olur da bilmem ne diye o mani değildir. Cumaya gelecek, cumayı kılacak. Sonra, efendim, tabi. Türkiye'de kanunlar şeyle yapılıyor Büyük Millet Meclisi'nde yapılıyor Yani şöyle diyorlar, böyle diyorlar Bakıyorsun pak bir kanun çıkıyor Bakıyorsun bir hükümet Muhalefette vaat ediyor Şöyle yapacağım, böyle yapacağım Şeffaflaştıracağım Kolaylaştıracağım Arttıracağım, ekleteceğim Ondan sonra iktidara geçiyor Yani Çalışmanın çoşut çoşut yolları var Çalışırsın Doğru olan şeyleri yaptırmaya gayret eder. Siz yolculukta birisi namaz kılmışsa, camiye gelince tekrar namaz kılın. Buna ne şekilde niyet edeceğiz? Allah rızası için efendim, nahibeten bu namaz, kardeşlerimizin namazları şirak ediyorum diyecek. Çünkü kendisi fazla kılmıştı. Bazı kardeşlerimiz misvanın ucunu iyice tel tel haline getirdikten sonra kullanıyorlar. Bunun içinde de suya koyuyorlar diyor. Hayır hiç lüzum yoktur. Müsva almaz ağzını sürtmeye başlayın. Tellenmesinden bütün olması daha makuldür, Daha iyi şey yapar. Yani e, meseleyi sağlar. Sonra güçlerinizle biraz tabi ettiğiniz sağdan soldan o gevşer. Zaten kendiliğinden olur. Öyle üç gün bekletmesinden siren yok. Kullandıktan sonra da yıkamak lazım. Yani misva kullandıktan sonra şöyle bir yıkamak üzün olur. Ben biyologum diyor kendisi bunu soran. Biliyorum ki bu durumda misaf suyun içine girdiği zaman deforme olmasına sebep oluyor. Dünyasal maddeler çözülüp suya geçiyor. Bu yüzden e, misafın tesiri kalmıyor diyor. Demek ki suya koymak doğru olmadığını o da tespit etmiş oluyor. Biz de zaten koymaya lazım yok diye demiştik. Sonradan onu da okumuş olduk. efendim Kadiri Meşref'ten bir erkekle efenin mâşî bir kişinin evlenmesine bir sakınca bir, bir iş var mıdır? Yoktur efendim. Yani olabilir. İkisi de Müslümandır şeydir. Mümkündür. Şirket kurmak istiyoruz. Dua edin diyor. Allah Müslümanları birleştirsin. Her bakımdan, maddi bakımdan da güzel teşebbüsler. Efendim, yapsınlar. Helal arkadaşlar kazansınlar. Konuşmakta güçlük çeken iki küçük kardeşimiz için duacı olmanızı istiyorlar. Allah dillemini normal hale getirsin. Efendim. E, normal normal olsunlar inşallah. Evde bir hayvan besleyeceksen en güzel uygun olan hayvan hangisidir? Köpek yasaktır. Efendim köpek tesleneyi yasaklamış. Kedi olabilir. Kedi hakkında müsbet bir şey var. O da tabii fare, böcek vesaire falan de karşıda evi korumuş da olabiliyor. Efendim Kuş mekruhtur. Çünkü hürriyeti tahdit edilmiş oluyor. Kafetin üstüne sokulmuş oluyor. Balık, süs balıkları herhalde normaldir. Zaten işte onların dünyası o. Yani orada öyle bir şey. Balık olabilir. de bir hayvan besleyecekse daha başka hayvan türleri tabi koyun keçi sığır gibi şeyler beslemek hadis şerifte tavsiye edilmiştir çünkü berekettir evde bunlar yani koyun koyun filan berekettir keçi falan sütü olur, eti olur yavrusu olur, vesairesi olur mümkünse evlerimiz bahçeli olsa da hep beslense, tavuk beslenebilir tabi tavuğun yumurtası vardır, horozun horozun bereketi vardır namaz vakitlerini nasıl bilir Sahurda nasıl kaldırır, mübarek öter, mübarek bir hayvandır yani horoz, onlar beslenebilir. şeval ayı orucunu perşembe mi tutacak, peş peşe mi tutacak ayrı ayrı mı tutacak? İkisi de caizdir. Bir çırpıda altı tanesini beş peşede, hani altı patlar tabanca gibi pat pat pat pat, öyle de olabilir tak tak tak tak ayrı ayırsa olabilir pazartesi perşembe pazartesi perşembedir ben biraz böyle şaka yapıyorum hazırda kalsın diye yani bazen böyle hoca şöyle söylemişti hiç unutmam filan derler diye. bir arabam vardı bir buçuk yıl önce sattım fakat o zaman parasını alamamıştım şimdi alacağım bu durumda o zamanki parayı mı alayım yoksa arabanın şimdiki karşılığını alsam faiz olurmuş şimdiki karşılığını alması lazımdır çünkü o para bugünkü para değildir adı aynıdır, gücü değişmiştir. Teneke aynı gelir içinde şey kalmamıştır. Yani teneke ağzı doluydu, ama o kadar zaman geçici, içindeki uçtu uçtu, dibinde bir parmak kalmıştır. Elbette şimdiki değerini alacak. Bir kimse bizi öldürmeye kalksak, kendimizi korumak maksadıyla onu öldürsek günah olur mu? Şimdi bu, şeye bağlıdır, pozisyona bağlıdır. Mesela bir görevli Bir yerde görev yapıyor Efendim karşı tarafta bir asi Bavi vesaire var o zaman Tabi durum başkadır Ama normal Halkın arasında pisne çıkmış Halk birbirine girmiş Otlak kavgası ne kavgası vesaire falan olmadık şeylerden Miras kavgası Ağız kavgası Çocuk kavgası derken Bu gibi durumlarda doğru değildir Yani sabredecek Yani birisi gelse şey yapsa ona uymayacak diye Peygamber Efendimizin tavsiyesi vardır. Görevli olmak başka, görevin dışında doğru olmuyor yani. Borsa aracı kurumunda çalışmak bir banka şubesinde çalışmak gibi midir? Hayır, arada fark vardır. Faiz gelirinden yani o efendir. Faiz gelirinden korunmak için kar payını almamak kaydede hisse senedi sahibi olmanın hükmü nedir? Hisse senedi alınabilir ama. O şirket faizli işlem yapıyorsa onun ortağı olduğu için ondan kendisine vebal gelir. Faizli işlem yapmayan bir hisse senedini alabilir. Karını da kullanabilir. Ben mali müşavirin yanında staj görüyorum. Vergi dairelerine gidiyorum. Burada işlemeyerek bir rüşvet vermek durumunda kalıyoruz. Bu konuda tavsiye edersiniz. Rüşveti alan ve veren de Erraşi ve Mürteşi Finnar buyruluyor. Aslında Bununla mücadele etmek için vermemeye de direnmek lazım. Yani almamak gibi vermemek de bir direnmedir, savaştır. Mümkünse şey, vermeyecek. Bizim bir arkadaşımız bir yerde bir şey yapmak istemişler, rüşvet almak istemişler. Oturmuş tamam vermiyorum demiş. Yapacaksanız şuraya yerleşin, iyice yatağa yorganı... yani de kalayım burada. Bakmışlar ki çok sağlamdı diyor. <gülüyor> Göstermişler yani. Yani biraz direnmek lazım ama en son parantez içinde bir şeyi de fetvayı söyleyeyim. Bir insanın zaten kendisinin hakkı olan normal bir işlemi karşı taraf yapmıyorsa onun da işi acilse <gülüyor> pasaport alacak bilmem uçağa binecek vesaire filan o zaman kendi hakkının yerine gelip de işinin yürümesi için çünkü acil bir durum o zaman verebilir diyorlar ama bu iyi bir şey değil çünkü alıştırmış oluyorsunuz. Bizim bir arkadaş anlatıyor belediyede. Sen işte iman müdürlüğü oraya gelmiş oturmuş. Hemen öne gelen evrakları bitiriyor, imzalıyor, hallediyor filan. İşte bir daireye, bir apartmana gidecekler. Oraya iskan ruhsatı verilecek. Usulüne uygun mu yapıldı, yapılmadı mı? Gitmiş. Bakmış usulüne uygun. Meslekten bir mahsul yok. Basmış imzayı. Arabaya da dönerken müteahhit efendim demiş Allah razı olsun sizden önce şu zamandır bu kadar aydır bu iş için müracaat ediyordum uğraşıyordum efendim olmuyordu siz bir günde hallettiniz şu zarfı kabul buyurun demiş eline bir zarf vermiş bizim arkadaş diyor ki şofören çek arabayı kenara dedim diyor adamın yakasına yapıştım diyor demiş pek bir de herif ben senden bir şey istedim mi? işi yaptın mı bak imzayı da attım ben senden bir şey istedim mi? Beyefendi istemedin ama diyormuş yani ne yapayım ötekiler beni çok uğraştırdılar ben şey yaptım ben senden bir şey istedim siz bu kötü huyunuzla bu rüşveti siz şey yapıyorsunuz gelmeyecek ben senden istemedim ne herkes benim gibi sağlam olmaz ki beyanamaz şey yapar koy bari yancır mı yani en iyisi almamak almak, almak haram elraşi rüşveti ve mürteşi, rükveti alan da veren de finnar. Çünkü bir işlem iki taraflı tamam oluyor. fail almak da günah, vermek de günah. İçki içmek de günah, taşımak da günah. İçtirmek da günah. Sınmak da günah. Hammallığı bile günah. Faiz işleminde, fail alan da veren de günah da, kağıtı bile günah da. Öyle bildiriyor hadis-i Yani bir işin teşekküründe Hangi halkasında, noktasında olursan ol, doğru olmuyor. Saatler bir saat ileri alındıktan sonra cuma namazını kaçırma durumuna geldik. Çünkü öğle faydası saatleri uyuşmayacak. Ne yapabiliriz? Öğrenci lise için. Şimdi bu önemli tabii. Bir saat ileri alınca dersi denk gelecek. Şu ona artık hocalarla, şeylerle konuşup halletmeye çalışmalı. Ee, hocam okuyoruz ki evliya Allah dahi imansız geçebiliyor. Şey bu durum kişi nasıl yaşarsa öyle olur diye bir hadisi öyle dirilir diye hadise ters geçmez mi? Hem iman inanmak anlamına gelmez mi? Ömür boyunca inanarak yaşayan bir insan son nefeste nasıl olur da inanmaz ve son nefeste şu iman nasıl değişir? Şimdi bu tabi Gerçek evliya Allah için değildir bu söz. Yani dışarıdan bakılınca evliyaullah gibi görünen kimseler içindir. Allah sevgili kullarının o sevgisi devam ettikçe devam eder ama Kusurlu bir kul pozisyon itibariyle, diş gömdüş itibariyle, kılık kıyafet itibarıyla evliya gibi görünen bir kul Aslında içinde Allah'ın sevmediği bir kusur vardır bir zaafı vardır. Ondan o cezaya, belaya uğram. Yani uğramasının sebebi bir şomluğudur, bir uğursuzluğudur, bir haram yemesidir, bir yanlış düşüncesidir, bir kabahatidir. Ondandır yani aslında. Yani Allah'ın evliyasıysa Allah'ın evliyası Allah'a isyan eder mi? Allah'ın sevmediği işi yapar mı? Yapmaz. Allah da onu korur. Ama evliyası gibi sanılan dış görünüşü itibariyle ama öyle olmayan, içi başka, dışı başka. Sözü başka, özü başka bir insan tabii o şeye uğrayabilir. Bir de tabii hepimiz kusurlu insanlarızdır yani. Kusursuz insan bulmak zordur. Şimdi bu kusurlar çoğuna Allah affeder. Namaz affettirir, Ramazan affettirir, Cuma affettirir, Hac affettirir. Bunlar böyle sildirir bazı şeyleri. Eğer Allah binahlarından dolayı bir insanı cezalandıracak olsa herkes cezaya uğrayabilir. Bir de o durum vardır. O bakımdan işte mümkün olduğu kadar demek ki hatalarının bazıları Allah'ın hoşuna gitmediği için o cezaya uğruyor. Çünkü Allah vallahi لَا يَحْجِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ hidayet vermez. vallahi لَا يَحْجِلْ قَوْمَ Zalimlere hidayet vermez. İşte bu gibi zalimse, fasıksa o zaman hidayetini aldığı zaman serbat durma bir kabaat işliyor, akşam bir günah işliyor, sabah belası buluyor. Bir rivayet ediyor, bir delikodu yapıyor, bir su yüzden oluyor, bir hak yiyor, bir haram yiyor, pat cezayı ondan yiyor. Yani cezadan dolayıdır. Neden böyledir? Benim sözümün doğruluğunun şahidi nedir? Allah kullarını zulmetmez diyor ayet-i Demek ki kabaat kuldur, cezayı hak etmiştir onlar. <gülüyor> Ve ma ene biz-zallamin bil Ben kullarıma zulmedici değilim. Hatta rahmeti çok geniştir. O rahmetine rağmen ceza görüyorsa demek ki kul çok kabahatsizdir. Az bile değil. Ondandır yani. Onu öyle bilsin. Evet. Salancı Şahsen bir kardeşimiz o vefat ettiğinden sizden ders almayı arzu ediyor. Evet. Olur. tekrar hala arzu ediyorsa uygun. Zaten efendisi vefat edince birbirine bağlanması gerekiyor. Efendim, Kanarya gibi ev dışında beslenemeyen kuşları da beslemek demek ruh mudur? İşte bazıları şey demişler, yani dışarıya salıverilse zahir hayvan zaten ölecek, işte bu süt kuşudur, böyle alışmış demişler, caiz olur demişler onlar için ama esas itibariyle o Kanarya'da, da, Muhabbet kuşu da, başka ülkelerde serbest uçuyor. Mesela biz Avustralya'ya gittik, ganimet, ağaçların üstünde papağanlar, o çeşit çeşit kuşlar... Devlet yasaklamış şey yapmayı, tutmayı. Tavşanlar kulaklarını oynat önünden geçiyor, hadi yakala bakalım. Yani yakaladığını anladı mı, yurt ediyorlar filan. Biz de birisi bakmış, caminin avlusunda hopluyor, dıklıyor tavşanlar, almış onu efendim anlaşılmış. Hadi ikametini iptal edip yurt dışına çıkar vermişler. Yani hayvanları koruyorlar bazı yerlerde. Özel korumalar var. Yani esas itibarıyla hayvan kafes için değildir tabii. O bakımdan mektuptur. Birisi bana fitre verdi ve bu fitri şu adama ver dedi. Benim de vermeye fırsatım olmadı bayramdan önce. Ben kendim bu fitreyi aldım, kabul ettim dedim, yalnız o parayı kullanmadım, bayrandan sonra o şahsa veririm dedim. Şimdi fitreyi o şahsa zaten ben mesuliyetten kurtulabilir miyim? Mesuliyetten kurtulmak için ne yapmalıyım? Şimdi, tabii fitreyi verenin fitresi tamam olmuştur. Bu aldım kabul ettim dediğine göre kendisi fitreye müsaat kimse kimseyse, fitre, fitre işi zaten olmuştur, bir mahsur yoktur. Ama kendisi zenginci birisine aracı olacaktı. Efendim Unuttuysa yani Allah indinden makbul bir malzemesi varsa Allah gene makbul malzemesi de kabul eder İhmal ve tembellikse günahtır Güna işlemiştir Birisinin ibadetinin yerli yerine Gelmesine ve fakirin zamanında Sevindirilmekle mani olmuştur Bu günahına terbede istiğfar edilir Şimdi ne gene verecek tabi Kul hakkı namazı var mıdır Varsa nasıl kılınır Şimdi, kul hakkının ödenmesinin şekli, sahibine götürüp hakkı vermektir. Kul hakkının çaresi budur. hakkı vermektir. E, verilecek hak değil, bana küçükken hizmet etmişti, izzet etmişti, bakmıştı filan. Şimdi büyüdük işte, ne yapayım ben ona? O zaman gidip onun gönlünü almaktır, helalleşmektir, helalliğini almaktır. Ya mal vereceksin? parasını vereceksin, malını onu vereceksin ya helallik alacaksın, gönlünü hoş edeceksin kendisi mevcutken efendim hakkın ödenmesi götürüp vermektir ve helalleşmektir kul hakkı bazen insanın kendisinin farkına varmadan geçer, onun bunun hakkı geçmiştir, işine fark etmemiştir kim olduğunu dahi bilmez ve bir de adam vermiştir, gitmiştir, onu bulması mümkün değildir Şöyle bir muamele olmuştur, dedi bir kaza olmuştur, bir yanlışlık olmuştur ve sonradan anlaşılmıştır. Tartısı bozuktur da adamın e, bir ton tartacak, şeyi 900-900 tartmıştır. alan gitmiştir, şimdi bulamıyor filan. Böyle durumlar olabilir, bilinmeyen şeyler. Bu bilinmeyen kul hakları için, hac gün, hac etmenin, hac ettiği zaman arapatta affolunmuyor, müzeni bede affolunmuyor. Artık. Yine gelindiği zaman Nina'da kul haklarının da böyle bu çeşit yani verilmesi mümkün olmayan kul haklarının da affedildiğine dair müjde vardır. Bunun gibi tabi onun namına hayır yapmak, şu kadar parayı ona verecektim, şu mal da ama gitti, şunu şunu şu paketleri vereyim, sevabı onun olsun diyerek de helalleşmek, böylece sevabını ona göndermek mümkündür böyle değil de üzerime manevi hakkı geçmiş kimselerle hakkım ödensin diye tabi namaz kılabilir dua edebilir Allah'a, Allah duaları kabul edip Etmesi mümkündür ama ben özel olarak <gülüyor> bir kul hakkı ödeme namazı diye bir şey şey yapamıyorum. Yalnız sabah işrak namazından sonra işte kadir namazı diyorlar. Böyle bir şeyler belki de kitaplarda yazılır. Ben okumamış şey olabilirim yani. Yolda 20 bin lira buldum. Ne yapayım? yapmalıyım? Bulunan şeyin, sahibinin bilinmesi, bulunması, ilan edilmesi, anons edilmesi şeklinde sahibinin bulunması mümkünse sahibinin aranması lazımdır. Falan ben Ben para bulmuştum, kim kaybetti falan diye bulunursa mesela cüzdan buldum. Çanta buldum. Ver olabilir, sahibini bulmaya çalışmak lazım, sahibi bulunması mümkünün olmayan bir hayıra verir, camiye verir, vesaire verir onun namına, onun hayrı olsun diye de bulunması mümkünün değil ne yaptı? kaldı iki tane uzun kağıt, şimdi bir üç tane daha düşürüyor bir profesör tesbih namazının ve mübarek gecelerin bidat olduğunu söylüyor, ne dersiniz diyor tesbih namazı sünnettir, bidat değildir ama tesbih namazı tek tek kılınırdı, cemaatle kılınması yoktu diyebilir o profesör. Tabi o cemaatle kılınmasının caiz olduğunu da kitaplarımız söylüyor. Neden? Adam tek başına kılamayacak. Peygamber Efendimiz de kılsın, böyle namazın sevaptır buyurmuş. Tek başına kalsın, tesbih namazı kılmasını bilmiyor, kılamayacak. O zaman imam öne geçer, onlar da ondan sonra kılarlar, öğrenirler, olur. Öğretme mahiyetinde de oluyor. Allah tek namazı da kabul eder. Toplu namazda daha çok da sevap veriyor. Yani biz burada camide namazı toplu kılmıyoruz. Sevabı daha çok veriyor. Burada nafile namazlar evet mürzeriden kılınır ama e, farz olmayan namazlar. E Teravih namazında topluca kılıyoruz. O da caiz. Demek ki tesbih namazı da olabilir. O profesör bu taskaları bilmiyor o kitapları okumamış. Mübarek gezilerin bidat olduğu o da doğru değildir. Bu gösteriyor ki her profesör tam profesör değil demek ki. O da başka bir şey profesör demektir. Cahillik profesör ben. Hani birisi demiş ki Osmanlıca bir şiir var karşısındaki adama e, şehir Cehlin bu kadar sehli olmaz demiş. Yani cahillik bu kadar kolay değil. Sen galiba cahillik tahsil ettin demiş. Yani kolay kolay elde edilen bir şey değil. Bunun için bayağı bir gayret sarf etmek lazım. Galiba tahsil ettin demiş. Neden doğru değil bu profesörüm dedi. Yani mübarek gecelerin bilat olduğu diyor ya. Hiç inna enzelnahu fi laylatil kadir'' söylesini okumadın mı dahala? Profesörsün, Kadir Gecesi bizat değil işte. Bak Kur'an-ı Kerim'de var. Neyletin Kadir'i, Hayr'ın bin Elfi Şeh. Yığınla da hadisi şerif var. Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz aramış kendisi, itikafa girmiş, ümmetine tavsiyelerde bulunmuş kuvvetli ihtimal şudur, zayıf ihtimal budur. Bir sürü şey var. Bizat olur mu? Efendimizin bu kadar üzerinde durduğu şey. Yani, hop, bir, bak, bir kere Kadir Gecesi şey. Sonra, e, şey var, Regaib gecesi hakkında hadisi şerifler var. Berat gecesi hakkında efendim rivayetler e, var. Miraç gecesi biliyoruz Peygamber Efendimiz'in miras gecesi yani bunlar bunlar boşluklar. Yani <gülüyor> bu kadar 1400 yıl geçmiş efendim büyüklerimiz, alimlerimiz uygun gördüğü şeyler süzgeçten geçmiş <gülüyor> Standart kalite belgesi damgalanmış şeylerdir yani. Evet cahillerin dediği bazı şeyler yapılmaz ama dünyamızın kabul ettiği şeyler efendim artık böyle bu kadar şey yapılmamalı. ...rabıta ile ilgili bir şey şey yapmış... ...efendim... E, ...birlikte rabıta dersi... ...yapmak istiyor bir arkadaşımız diyor... ...efendim... ...şimdi bunun ayrı dersine versene... ...düzüm yoktur... E, ...rabıta'yı... ...rabıta iş ...hakkında kitap da vardır... ...Mecif Hazır'ın sadeleştirdiği rahmetin ...onu okusun... ...efendim... ...başka bir tarikatın israfetinin gitme izni... ...evet bu hususta eskiden izin vermemişlerdir çünkü gittiği yere kayar, efendim gittiği yer genel olarak efendim uygun mu, değil mi bilinmez onun için bizim Abdülaziz hocamız buyurmuş ki yani bir şadırvana su konulmuş musluklar var etrafında, sen kovanı dolduracaksın, bir musluğun altına koyup da açıp, öyle mi doldurursun biraz ondan doldurup öbür musluğa biraz ondan doldurup öbür musluğa biraz ondan doldurup öbür musluğa, doldurup öbür musluğa mı gider? bir buçuktan doldurursun demişler yani haki olsa efendim bir şeyden kovasını doldurması lazım şimdi esas itibariyle gidilen yerde önemli insan mesela çocuğunu sokağa bırakamıyor herkesle konuşturmuyor. esas itibariyle çocuğunu konuşturmak ister iyi arkadaşlar edinmesini ister ama iyi arkadaş olmaz diye de titizleniyor kimle konuştuğunu araştırıyor soruyor baba yani evladım o arkadaş kimdi, nasıl bir insandır filan diye soruyor. Onun için gidilen yer de çok önemlidir. Yani gidilen yerin bir önemi vardır. Yer hakikaten nurlu, hakikaten şeriate bağlı, hakikaten efendim göre e, tasavvufi, ahlaka, adaba, riayetler diyebilirse şey olabilir ama bu da şey şartına bağlıdır. Kendi ihvanımızın bir cemaatinin olmadığı bir yerde yalnız da veyahut herhangi bir sezatle bir başka yere gitmişse, o cemaatin içinde o gün misafir olarak bulunuyorsa, krem böyle caizdir, aslında kendi ihvanıyla şey yapması esastır. <gülüyor> Olması esastır. Bir şirkette kardeşlerimiz reislik vazifesi yapıyor. Vebali ağır. Ne buyurursunuz? Ne buyuracağım ya Allah yardım etsin buyurun. Ne bileyim şirketin adı ne, vazifesi ne, yani yaptığı iş ne? Yani reislik daima her yerde sorumluluk demektir. <gülüyor> Sevabı da vardır. Birleri seçmişse onu uygun görmüşse Allah'a sığınsın Ya Rabbi bunu kardeşlerim bana teveccüh ettiler Benim başkan yaptılar Sen benim yüzümü aket et yardım et Allah'tan yardım etsesin Allah yardımcısı olsun ee, Tabi e, Birlik ve beraberlik içinde Olmak ve e, iş yerlerinde Şey yani bu şirkete başkan oldu vebali ağırlığına buyuruşunuzun altında parantez açmış diyor ki Müslüman kardeşlerinin iç yerlerindeki dematleşmesi ve ilgili durum olarak şimdi tabii kendi tarikat kardeşi ona daha yakındır, en yakın halkadır onların içinde ihtiyaç sahipleri falan varsa işe öncelikle onları alarak ve kafa dengi insanlarla bir grup teşkil etmesi daha uygun olur tabii kısaca durumu size arz etmek istiyorum diye ama gene bir sayfam çok kötü bir durumdayım Evlilik meselesine takıldım kaldım, çok süt bir şekilde sabah namazlarını kılamıyorum, uzun süreç derslerimi ihmal ediyorum, aklım tiktim. Efendim daima evlilikle meşgul, resime hakim olamıyorum, evimde televizyon var, evde benden başa namaz kılan da yok. Bir an evlenip hayırlısıyla kendi yolumu kurmak da istiyorum. Pasavufun esasları için esas eshaf-i spekeverdi bu durumda olanların nokta, noktanlıklarının sessiz olacağını ve artık etlerinden korkulacağını duyuruyor. Böyle istediğim kötü durumdan kurtulmak için duanıza muhtaçım. Allah kurtarsın. Amin. Şu an okulumu bitirmeye çalışıyorum. Okulumu bitince yüksek lisans ve asistanlık yolunu tercih yoksa iş hayatına atılmayı mı? Veya ikisini birden de yürütmeye çalışayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Göstereceğiniz istikamette hareket etmek istiyorum. Bitirir bitirmez asistanlık için teşebbüslerden başlasın. Ama o anda hemen iş kurmaya da başlasın. Yani arada başka kalmasın. Ya asistanlık olur ya olmaz. Gezikir bize ne altı ay soyalanır. işi şey yapsın. Asistanlık garantili olunca asistanlığı tercih etsin. Çünkü asistanlık ilim yoludur. Doşent olacak, profesör olacak. O ilimde bir olacak. Biz ilmi uygun görüyoruz. O birinci durumuna gelince tabi okulunu bitirmeye çalışıyormuş şu, şu sırada. Kendisini var gücüyle bitirmeye konsantre etsin ve bitirmeye çalışsın, tabi namazını, tesbihini ihmal etmesin, bitirmesine de mani olsun. Namazını kılarak, tesbihini çekerek hedefi bu sene okulu bitirmek olsun, bitirir bitirmez iş kurmak ve o arada hemen, bu arada hatta nişanlanmak ve evlilik çeşemesi olsun, evlilikte acele etsin. Evet, şey, sorunlar bunlar da Allah hepinizden razı olsun. Bir kardeşimin hastaymış. Onun için de Es-selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Elhamdülillahi ve'l hamdün lillah. İnnehu bi's-sawabü kabeer. Sevdeke zalimin imeti liye'liki nefsî fi melken ve lâ hayatan ve lâ müşura. Allahumme ente rabbî lâ ente halaktenî ve ana abdik, ve ana ada ahdik ve vaadik, neslatatır. Euzbik minşer ma sanatır. Ebu ulke binimeti alayye ve ebu bilen bi farkirli. Se innahu la Allah şüphelerimizi şu mübarekliğinde kabul etsin. Geçmiş günahlarımızı sürtsin, affetsin. Bundan sonra da haramlara, günahlara bulaştırmadan yaşatsın. Sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yaptırsın. Her gün afresi gezin. Kulaklarını ödeyin. Helalleşin. sardımlarla bağışın. Ve günlük fikirlerinizi aksatmadan yapın. Çünkü zikir, dervişin en kıymetli faaliyetidir ve feyizli ona bağlıdır. Onun için zikir vazifelerinizi mutlaka yapacaksınız. Hangi zamanınız misal etsek günlükte yapmak için Kıbrıya dört çıkıp oturursunuz, gözünüzü yumarsınız, takip temiz bir yerde. Evvelen 25 defa estağfurullah deyin. Sonra bir Fatiha-ı vallah okuyup bunları pirlerimize, şeyhlerimize silsilemize mensub büyüklerimize peygamber efendimizden bize kadar gelmiş geçmiş tarikat büyüklerimize hediye edin bilin ki bizim beş tarikatla bağlantımız vardır ve onların kollarıyla nakşi, Kadir, küvevi, küvevi, küvevi, İmam rabbani efendimizden böyle gelmişmiş. efendim tabi onlara bağlılığınız sizin de olacak onlara sevginiz saygınız olacak ve de hediyeler Kur'an-ı kerimler göndereceksiniz o mübareklerin manevi yardımla mühimmet ve teveccühlerini kalat ve niyaz edecek sonra Gözünüz kapalı, rabıtayı ne yapacaksınız? Ölümü, öğrenden sonraki halleri, ahireti, kabri, hesabı, sırası, cenneti, cehennemi on beş dakika kadar günün önünden dikkatli bir şekilde geçirip diyeceksiniz ki, ey nefis, bu hayat fani, bir gün herkes ölüyor, sen de öleceksin. Ahirette öldükten sonra hesabın geldiği zaman pişmanlık duyarsan ne çare? Orada yapacak bir şey yok cennete nara ayrılmışsın, pişman oluyorsun ağlıyorsun yalvarıyorsun silme yok. Onun için bu hayatının kıymetini bil hiçbir dakikada saniyeni boş geçirmemeye çalış. Cenneti kazanmak için gayrete gel, cehenneme düşmemek için günahlardan, haramlardan, gafletten, cahillikten uzak durmaya dikkat et diye nefsinle nasihat edeceksiniz. Davut Efendimiz'i böyle yaptıktan sonra, yeter vakit mevzi yapıp da nefse böyle nasihat edince nefsi israf olur. Günahlardan vazgeçer dünyaya dalmayı bıraktır. Allah yolunda yürümeye heveslenir. Böylece ıslah olma başlar. O bakımdan Rabıte'yi mevzir, 15 dakika böyle bu sahneler geçirilerek yapılması iyidir. Bir. İkincisi Rabıte'yi müşrik yapacaksınız. Bizi hocalarımıza, şeyhslerimize, dillerimize mübarek yerde oturmuşuz. Siz de karşımıza oturmuşuz diye göz önüne getirin. Gönlünüzü gönlümüze bağlayın. İnsanların mürşitlerine Evliya Allah büyüklerine rafa yapınca, hakseten ahirete görüşüş ne kadar büyüklermiş var, onların imanlı burada havalıdır. Yaptığı zaman seyiriz çok olur dedik ve bunu yapa yapa bir takım melekeler kazanır ve bu bağlılık ve muhabbetten zamanla daha başka hayırların kapısı açılır. Karikatın önemli bir efendim, esrarengiz ama faydalı bir işidir. Rabıtayı müşütte güzelce yapın ki seyiriz çok olsun. Düşüncesi başınızı kalbinizi eğip rabıtayı kalp Yani kalbinizi iç aleminizi kapısı, penceresi gibi düşünün. Ölü tarafı doylamışsız bucaksız. Bir gönül alemi, alemi olarak düşünün. Allah insanın gönlüğüne tecelli ediyor ya, şah zamanından daha yakın ya onu düşünerek diyeyim ki Ya Rabbi, ben senin huzurundayım. Sen bana şah daha yakınsın. Her yerde hazır ve nazırsın. Ben seni göremiyorum ama sen beni görmekte, işitmekte ve bilmektesin. Ben senin kulunum. Ya Rabbi, sana iyi kutucu etmek istiyorum. Gidiyorum ki bu da senin yardımınla, lütfun olacak. Bana tevfikini rözeyler, benim yolumda daim cikrinde kayın sevdiğin kullandığıyla diye ona irtica edersiniz, onun huzurunda olduğunuzun idrak içinde cikirlerinizi çekmeye başlarsınız. Evvela yüz defa estağfurullah çekin. Hadis-i şerifte var. 100 defa la ilahe illallah çekin, o da hadis-i şerifte var. 1000 defa Allah Allah diye lafze-i çekin. Yüz defa tamam olunca ilahi, ente, maksudi ve rıdake maksubi diyeceksiniz. Ya Rabbi, sensin, ben senin rızanı istiyorum demektir. Bu da bizde çok önemli bir sözdür. Bunu ezberleyin ve her işimizi bu mantıkla, bu kanuna göre, bu esata göre yapın. İlahi, ente, maksudi ve rıdake maksudi. Levha yapın, işte evine ya de asın gözünüzün önünde dursun. Her işi Allah'ın zazı için yapma, gözünüzün önünde daima bulursun. Sonra yüz defa salavat-ı şerife getirirsiniz. Sonra yüz defa da Guluvallah Suresini okursunuz. Beş fikir oluyor, estağfurullah, la ilaha illallah, Allah salavat-ı şerife, guluvallah Allahu ahad. Bunları yapacağı en açık dua eder, Allah'tan binyar-ı hayırlarını istersiniz. Tuzdikçe gittikten sonra da sahil zamanlarınızda, gününüzde zikri kalbi yaparsınız. Şimdi onu ben anlatayım size, zikir tercih edeyim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Buyurun sizlerle beraber de söyleyin, Allah şahit olsun. <gülüyor> Allah, Allah, Allah, Allah, şimdi ağzınızı uyumun, gözünüzü kapayın, içiniz Allah kesin sessiz, devam edin. Allah mübarek etsin. İşte insanın böyle içinden sessizce düşünür gibi hiç bir dudağı Allah demesine zikri kalbi deriz Bu çok sevaplı bir zikirdir. Çok sevaplıdır. Muazzam sevaplıdır. Kalbinizi zikirle alıştıracaksınız, Kalbimiz Allah demeye alışacak. Sen yani sen her zamanınızda yüksek sesle Allah Allah Allah Allah deyip ağzınızı kapatıp içinizin Allah demesini böyle kendinize alışkanlık haline getirirsiniz. İçinizden söyleyebildiğiniz kadar söylersiniz, Söylemek zorlaştığı zaman yine yüksek sesle Allah'tır, yine böyle yaparsınız. Böyle böyle içiniz Allah demeye alışır. Hızlı hızlı Allah Allah Allah diyebilecek hale gelir. Ve böylece insanın her anı zikirle geçmiş, ibadete geçmiş sevap kazanmış olur. Çok büyük sevaplar kazanma meclisinde, pehidi çok olur. Onun için kalbinizi hızlıca alıştırın. Yolda, işte, tarlada, bahçede, efendim sınıfta, ders arasında, otobüste. Gündüzde, de gündür de daima böyle Allah zikriyle meşgul olsun. Bunu sayıya bağlayamıyoruz, bağlamıyoruz, yok kadar yapıp diyoruz. Derviş olarak tabii iyi Müslüman olmaya azmetmiş bir kimse olduğunuz için dinimizin emirlerini daha tüksüz güzel bir şekilde yapmaya çalışın. Namazı cemaatle camide kılmaya gayret edin. Sabah namazından sonra oturup evlat ve Allahla meşgul olup, işrah namazını kılın. Bir haç ve ümreti var demiştim. Sabahla öğlenin arasında dört pekat duha namazını kılın. O daha bir vardır. 10 15 kılaför civarlarda. Öğleden ilk kere gelmeden. Akşam namazının arkasından evvabin namazı vardır. Sünnetin arkasından onu da kılın. O da günahların afkılığa sebep olan bir namaz. Gece yatarken nasıl yapacaksınız Bu çok önemli. Abdeks alacaksınız, dört pekat namaz kılıp abdeksiz yatacaksınız. Abdeksiz yatmayacaksınız yani abdesti yaptı mı bir insanın bütün gecesi ibadete yazılır. Efendimiz öyle bildiriyor, etrafına melekler toplanır, ödülse imanla geçer, çok önemlidir, böyle abdesti yatağı çok dikkat edin. Sonra, teheccüd namazında kılmaya kalkın. Nasıl Ramazan'da saati kuruyorduk, sahura kalkıyorduk, aynı alışkanlığa devam ettireceksiniz, saati kuracaksınız, o vakitlerde kalkacaksınız, atızalım namaz kılıp teheccüs namazını olacaksınız. Çünkü teheccüs namazı en kıymetli namazdır ve o vakitte yapılan dualar tercihsizdir. Allah'ın dergâhına ulaştığı vakittir. Hatta Allah C. Celaluhu Hazretleri'nin yok mu benden bir şey isteyelim? İstesin, istediğini vereceğim dediği zamandır. Bak. Buna dikkat edin. Pazartesi, Perşembe oruçlarını, eyyam-ı biz oruçlarını tutun. Eyyam-ı biz oruçları nedir? 13, 14, 15, oruçlar. O Hadis-i bugün geçti, taze taze, onu işte, her ay. Böylece oruçlardan da cevabınız olur. Artık ilim öğrenin, emr-i maruf, nehi cihat edin, böyle sevapları kazanmaya her yönden gayretli olun. Dermiş demek, öteki Müslümanların farkı ne? Dermiş gayretli Müslüman demektir dikkatli Müslüman demek, ki. çalışkan Müslüman demek. Ötekice imanlar, bu tam yapma çalışıyor, şey. niyeti o. Onun için gayretli olacaksınız. İbadetlerde bir Hayırsa ibadete koşturacaksınız. Bir. İbinizin günahlardan kaçmakta da titizleneceksiniz. Gelecek olmayacaksınız. Tabi ki işte aldırmıyor. Sinemaya bakıyor, siyasaya gidiyor, Efendim, televizyon seyrediyor, müşterilerin bakıyor takıyor biraz. Bir. Haramdan gözünüzü koruyacaksınız, yalandan dolamdan gözünüzü koruyacaksınız. Her ağzınızı günahtan sakınacaksınız ki teyciniz kaçmasın. Çünkü günahlar zedir gibidir. Haramlar zedir gibidir. İnsanı mahveder. Maneviyatını öldürür. O bakımdan onu size dikkatli olun. Biz tavsiye ederim. Takva ehli olun. Günahlardan titizliğe kaçınır. Gervişlik. En bariz vasfı itibariyle takva ehli Müslüman olmak demektir. Allah da takva ehli kulları seviyor. Yani Allah'ın sevgili kulu olmak için bir şart. Bir de ahlakınızı güzelleştirdirsiniz. Yani bir İç eğitime azmedeceksiniz, kötü huylarımı atacağım, iyi huyları alacağım, olgun bir insan olacağım, hedefim bu diye bir mücadele içinde olacaksınız devamlı, Nefsinizi ıslah edeceksiniz, vefalı olacaksınız, merhametli olacaksınız, sabırlı, şükürlü olacaksınız, cömert olacaksınız, adaletli olacaksınız, şecaetli olacaksınız, dürüst olacaksınız, silah. Fetuviler atacaksınız, sindar olmayacaksınız, zalim olmayacaksınız, merhametsiz olmayacaksınız, sabırsız olmayacaksınız filan. Yani bunlarla ilgili, çalış, ilgili çalışmanız olacak. Şimdi Allah iyi seviyor, kötü huyları seviyor, fetuvileri